Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Türkiye'nin iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için geçtiğimiz hafta başlatılan kampanyada imzalar 10.000'e yaklaştı. 45 Sivil Toplum Kuruluşu'nun imzacısı olduğu kampanya Change.org Taksim Paris adresinde devam ediyor. Kampanyanın talebi iklim değişikliğini durdurmak için tüm ülkeleri bir araya getiren Paris Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilip onaylanması. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ne taraf şu anda 197 ülke var. Bunlardan 191'i Paris Anlaşması'nı imzaladı ve onayladı. Onaylama sürecini tamamlamayan sadece 6 ülke kaldı. Hangileri bunlar? Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye. Kampanya Change.org Taksim Paris adresinde imzaya açılmış durumda. Çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımlarını yapmamış eski santraller hava, su ve toprağı kirletmeye devam ediyor. 100 binin üzerinde kişinin imzaladığı Change.org Taksim Temiz Hava Hak'tır adresindeki kampanya çevre yatırımı yapmayan santrallere çalışma izni verilmemesini talep ediyor. Kömürlü termik santrallerine çevre yatırımı muafiyeti verilmemesi için 2019 yılında başlattığımız bu kampanya yasa tasarısındaki Madde 50'nin veto edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Ancak santraller gerekli yatırımları tamamlamadan havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek geçici izin belgesiyle tekrar çalışmaya başladı. İzin vermeyin demek için kampanyamızı tekrar imzaya açtık. Daha önce başardık. Yine tekrar başarabiliriz. 2020 yılında ilk 6 ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santraller Geçici faaliyet belgesiyle tekrar çalışmaya başladı. Ama baca gazı arıtımı için hangi yatırımları yaptıklarını ve emisyonlarının limitlere uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat bu santraller şu anda çalışmaya ve korona ile boğuştuğumuz şu zor günlerde havamızı kirletmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sesleniyoruz. Çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine izin vermeyin kampanya Change.org Taksim Temiz Hava Haktör adresinde devam ediyor. Edremit Çevre Platformu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfez kıyısındaki Altın Kum'da bulunan sazlıkların doğa parkı olması talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Dalyan Satılmasın adresindeki kampanyayı kısa sürede 3 binin üzerinde kişi imzaladı. Kampanya metninde şu ifadelere yer veriliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi kıyısındaki Altın Kum'da bulunan sazlıklar, vaktiyle burada uzanan devasa dağlardan günümüze ulaşan ve elimizde kalan son bölüm, kaz dağları ekosisteminin denizle kucaklaştığı bölgede halen konut ve tesislerle kuşatılmış olan bu arazi, binlerce canlının içinde yaşadığı bir doğal sulak alan. Mülkiyeti hazineye ait olan bu arazilerin 380 dönümlük kısmı 2020 yılı başında şartlı ve bedelsiz olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne yapı rezerv alanı olarak devredildi. Şimdi planlama aşamasında. Şüphesiz ki bir kenti dönüştürmenin tek yöntemi hazine arazilerinin imara açılması, satılması ve betona boğulması olmamalı. Aksine bu sulak alanda mükemmel bir doğa parkı kurulabilir. Çevresi insan baskısına karşı korunmaya alınıp, içinde hem doğal yaşamın devamı hem de kontrollü ziyaretler sağlanabilir. Bakanlığın vermiş olduğu süre dolmadan doğru bir planlama yapılarak bu alanın doğa parkına dönüştürülmesi en isabetli değerlendirme yöntemi. Bölge halkının ve körfezin ortak talebi bu yönde. Beton lobisine karşı elimizde kalmış olan sulak alanların savunulması için sizin desteğinizi bekliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dalyan'daki araziye bir doğa parkı yapmalı. Dalyan yapılaşmadan kurtarılmalı. Kampanya change.org.taksim Dalyan satılmasın adresinde. Giresun Görele Çayı üzerinde planlanan HES projesine karşı bir kampanya var. Change.org.taksim Görele HES adresinde. Özel şirket tarafından planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin Mevzuat nedeniyle iptal edilmesi üzerine şirket konuyu mahkemeye taşımış. Dava süreci devam ederken yerel halk kampanyaya destek bekliyor. Bugüne dek 7 binin üzerinde kişi imzalamış. Kampanyayı başlatan Yavuz Öztürk kendisinin ve yöre halkının bu projeye neden karşı olduğunu çok sayıda nedenle açıklıyor. Bunlardan bazıları şöyle. Görele çayı üzerinde yapılacak herhangi bir HES projesi,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 yukarı yönde hareketi kısıtlanacak ve aşamayacakları şelaleler olacak. Dolayısıyla balıktan beslenen kunduz gibi canlıların o bölgedeki varlığı tehdit altında olacak. HES planlanan bölgede 20'den fazla göl oluşumu bulunuyor ve yarı halkı sıcak yaz günlerinde bu gölleri yüzmek ve serinlemek için kullanıyor. Kampanya Change.org Taksim görele HES adresinde. Ben Uygar Özesmi Change.org özel haber programını derleyen yani Gülçin Şahin ve Büşra Ayar.